Zeynep Hanım 28 yaşında bekar bir öğretmendir. 3 yıldır ailesinin de teşvikiyle evlenme konusunda bazı eş adaylarıyla görüşmeler yapmış. Fakat hiçbiri için olumlu bir evlilik kararı olmamış. Üniversiteden sonra birçok arkadaşı evlenmiş, çoluk çocuğa karışmış. Mezun olup atandıktan sonra evlenemeyecek miyim acaba diye düşünceleri kafasından bir türlü atamayan Zeynep Hanım, 3 kız kardeşi evli, ve ailesinin üzerinde kurduğu evlilik baskısı giderek artmış. Görücü usulü ve arkadaşlarının tavsiyesiyle birçok evlilik görüşmesi yapmış. Bu görüşmeler için mantığıma uyuyor ama ısınamadım, kalbim titremedi, gördüğümde hiçbir şey hissetmedim diye reddettikçe ailesi Zeynep Hanım'a kızıyormuş. Kendisinin evlenmeyi düşündüğü adaylara da, ailesi onay vermiyor, ailemize uygun değil diyerek çeşitli mazeretler öne sürüyormuş. Bu mazeretler genellikle evlendikten sonra başka şehire gitmesi, aynı memleketten olmaması, adayın ailesinin kalabalık veya çok kardeşli olması gibi durumlarmış. Zeynep Hanım ise evliliğe sıcak baktığını ifade etse de içinde hep bir korku ve şüphe taşırmış. Ailesinin onaylamamasına rağmen kendi istediği kişiyle evlenirse ve sonunda yanlış ...bir karar verirse diye çekinceleri varmış. Ailesinin istediği kişiyle evlenirse bu seferde sevmediği, içinin ısınmadığı bir adamla nasıl bir ömür yaşayabileceğini düşünüp dururmuş. Evet bakalım uzmanımız bugün evlilik kararı alırken hangi noktalarda ailemizi dinlemeliyiz ya da hangi durumlarda kendi yolumuzu çizebilmeliyiz. İşte bu konularda bizlere neler tavsiye edecek bakalım. Adım adım insan başlıyor. Merkez'e merhabalar, muhabbetler diyerek bir adım adım insanla yine bizler geldik. Yine güzel bir konu, hepimizi ilgilendiren bir konu. Zira hepimizin belki evinde evlenmek üzere olan, evlilik kararı aşamasında kararsız kalan gençlerimiz olabilir. İşte bu konu tam da onlara göre diyorum. Ve bugün bize, uzmanımız eşlik edecek, efendim sevgili psikolog ve aile danışmanı Özge Gökhan Kır hanımefendi buradalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim ederim. Ve güzel bir konuyla yine buluştuk. <Gülüyor> ee, şimdi önce duyuralım biz adresimizi sosyal medya hesaplarından varsa evlilik kararı aşamasında sıkıntı yaşadığınız durumlar lütfen bizlere yazın. Neredeyiz? Instagram adım adım insandayız. Efendim program başlarken Zeynep Hanım'ın öyküsüne kulak verdik. 28 yaşındaydı öğretmendi ve birçok görüşme yaptı. Aslında sizin de çevrenizde belki bu tür durumlar vardır. Görüyorsunuz, gözlemliyorsunuzdur. Birçok kez evlilik görüşmesi yapmasına rağmen hiçbiri olumlu olmuyor. Acaba neden olumlu olmuyor? Neden belli bir yaşa geldikten sonra bu evlilik kararı daha sıkıntılı olmaya başlıyor? Evlilik fobisi mi var? Evlilik korkusumu var? Hangi kaygılar ve korkular Evlilik kararı almakta zorlaştırıyor durumu. İşte bunları detaylarıyla konuşacağız. Sizler bizlere katılabilirsiniz dedik. Ve hemen ben konuma dönerek başlamak istiyorum. Evlilik kararı alırken gençlerimiz neleri göz ardı etmemeli diye bir soru sorsam. Çünkü klasik soru şu. Evlilik kararı alırken nelere dikkat etmeliyiz? Bunu herkes belki biliyor. Ama bir de gözden kaçanlar var. Bir genel bir başlayalım evlilik kararındaki etkenlere. Ondan sonra devam ederiz. Buyurun. Evet. Bugünkü konumuz gerçekten çok önemli, çok hassas bir konu. Çünkü evet. evlilik kararında doğru şekilde karar vermiş olmak kişinin hayatının tüm alanlarını etkiliyor. Doğru karar kişinin mutluluğuna katkı sağlarken yanlış karar da mutsuzluğa vesile olabiliyor. O yüzden bu karar gerçekten çok hassasiyetle üzerinde durulması gereken bir karar. Nelere dikkat etmeli, nelere dikkat etmemeli ya da ne kadar önemsemeli, ne kadar göz ardı etmeli konusu çok önemli. Burada rahmetli Doğan bir e, sözü var. Onunla e, bir konuya giriş yapmak istedim. Kendini bilmeyen dengini zor bulur. Hı hı. Yani önce kişinin aslında kendisini tanımaya ihtiyacı var. Evlenmeden önce kitabında geçiyor değil evet, mi? Aynen. Evet aynen. Okunması gerekiyor. Önce şey. kişi kendisini tanıyacak. Sonra eş adayını tanıyacak, sonra sistemleri tanıyacak. Sistemleri. Sistemleri, kendi aile sistemini ve eş adayının aile sistemini tanımaya ihtiyacı var. Şimdi Dikkat ettiğimiz konular genelde kişilik. Evet, kişilik mutlaka dikkat edilmesi gereken bir konu ama genelde şöyle sorular geliyor. Yani ben kişiliğinde neye dikkat etmem gerekiyor, nasıl bir değerlendirme yapmam gerekiyor? Bu noktada bir çan eğrisi üzerinden değerlendirme yapmak, Kişileri gerçekten doğru karara sevk ediyor. Çan eğrisi üzerinde ben neredeyim, eş adayı nerede? İkimizin arasındaki uyum birbirine yakın mı görünüyor yoksa farklı noktalarda mı görünüyoruz? Farklılık varsa bu farklılığı ben ne kadar tölere edebilirim, ne kadarını tölere edemem? Hı hı. İşte gözden kaçan noktalar buralar. Hı hı. Burada kişi kendini doğru yerde konumlandıramıyorsa, kendini yeterince tanımıyorsa, eş adayını tanımış olması çok da bir şey fark ettirmiyor. Çünkü aradaki farklılığı farkındalıklı bir şekilde karar veremediği için yine yanlışa doğru ilerleyebiliyor. O nedenle kişilikte de... Temelde evliliği etkileyen kişilik özelliklerine dikkat edilmesi gereken bir takım noktalar var. Buraları hızlıca bir geçelim istiyorum. Hı hı. Ee, mesela içe dönük olmak, dışa dönük olmak. Siz kendinizi çan eğrisinde nerede konumlandırıyorsunuz? Eş adayınızı nerede konumlandırıyorsunuz? İkinizin konumlandığı yerler birbirinden ne kadar ayrı, ne kadar farklı? Çünkü İçe dönük birisiyle dışa çok dönük olan birisinin uyumları çok zor olacak. Birisi daha kendi halinde yaşamayı severken birisi daha çok sosyalleşmeyi sevecek. Burada bir uyumsuzluk ortaya çıkacak. Ee, başka hangi özellikler? Özgüven konusu. Özgüvenin çok yüksek birisiyle özgüven düşüklüğü yaşayan birisinin uyumu zor olacak. Ee, sabır, metanet konusunda... Bir kişi çok sabırlı, her şeyin üstesinden gelebilen birisi, birisi de çok Aceleci ufak sorunlar belki. konusunda büyük bir felaketle karşılaşmışçasına büyük tepkiler veren birisi ise bunlar birbirlerini yıpratacaklar tabii ki. Sonra entelektüel düzey çok önemli. Bazı insanlar gelişime, okumaya, öğrenmeye çok açıktır. Sürekli kendini geliştirir ama bazı insanların bu konuya çok da ilgisi yoktur. Burada kendini çok yetiştirmiş bir kişinin konuşacağı konular, ilgilendiği alanlar, genel sosyal yaşamı ona göre şekillenecek. Ve diğer tarafta çok uçta olan bir kişi varsa uyum sağlayamayacaklar çünkü paylaşacak noktaları ortak olmayacak. Bunun yanında zeka konusu çok önemli. Yine entelektüel düzeyle benzer bir konu. Ama farkı ne peki? Farkı şu. Entelektüel düzey kişinin kendisini geliştirme potansiyeli ama zeka kişinin hem eğitimini hem yaptığı işi hem sosyal çevresini özellikle duygusal zeka insanlarla ilişkisindeki tutumlarını, kendi duygusal farkındalığını, diğer insanların duygularındaki farkındalığı, duyguları yönetme becerisi her alanı etkiliyor. Hı hı. O yüzden bu konuda... Çok uçlardaki insanlar yine uyum sağlamakta zorluk yaşayacaklar. Bunun yanında sorumluluk becerisi. Hmm. Eğer bir kişi çok fazla sorumluluk sahibi ise, diğer tarafta çok sorumluluk almaya alışmamış birisi ise yine uyumda sıkıntı çıkacak. Hmm. Mükemmeliyetçilik yapısı bir taraf çok mükemmeliyetçi her şeyi en iyi şekilde yapmaya gayret gösteren birisi ise diğer taraf da biraz baştan sağma çok ayrıntıya özen göstermeden yapan birisi ise yine sıkıntı olacak burada. Sıkıntılardan bir de şey diyebilir miyiz, a, a, kök aile ile olan ilişki, bağımlılık mesela, hmm. bazıları daha burada bağımsızlaşma, yani kök aileden bağımsızlaşma düzeyi desek eş evet. adaylarını Evet, çok doğru. Bu da. Bireyselleşme. Son zamanlarda sürekli bu konu üzerinde çalışma, evlilik danışmanlığı yapıyorum ben evet, de. Evet, aynen. Sınır konularını çok fazla ka görüyoruz, karşılaşıyoruz. Bir kişi gerçekten bireyselleşmiş. Sınır koyabilen, hayır diyebilen birisi ise, kendi hayatının sorumluluklarını alabilen birisi ise, diğer taraf da kök ailesine bağımlıysa, onlardan kopmakta zorlanıyorsa bu yine sıkıntı oluşturuyor. Çünkü sınır koyamadığınızda müdahaleye açık hale geliyorsunuz. Hmm. Kök aileden gelen müdahale diğer eşi rahatsız ettiği için burada yine bir çatışma noktası ortaya çıkıyor. Hmm. Ee, bunun yanında yeniliğe açık olmak. Hmm. Yani bazı insanlar yeniliğe çok kolay uyum sağlarlar. Hemen adapte olurlar, farklılıkları severler, farklı ortamlarda bulunmayı severler. Bazıları çok da böyle yeniliğe açık olmadan, bazı standartlarını korumayı isteyerek hayatlarına devam ederler. Bu konuda yine aşırı uçlardaysa kişiler, bir uyum sorunu yaşanıyor. Bir taraf çok sıkılıyor diğerine uyum sağlamaya çalışırken ya da muhafazakar olan taraf da diğerini çok fazla baskıcı görebiliyor. Çok böyle hareketli görebiliyor ve yorgunluk hissedebiliyor bu noktada. Hı hı. Burası da bir başka sıkıntı. Ee, şiddet eğilimi. Hı hı. Yani bir kişi... Aşırı uçlarda şiddet eğilimi gösteriyorsa birçok olay karşısında birçok durum karşısında. Çok çabuk sinirlenebiliyorsun evet, değil mi? Evet duygusal dengeyi sağlamakta zorlanıyorsa çok böyle dalgalı bir duygusal yapısı varsa aniden parlıyorsa diğer taraf daha sakin daha kontrollü Burada kontrollü olan taraf yıpranıyor çünkü sürekli diğerini sakinleştirmeye çalışıyor, denge kurmaya çalışıyor. Onun duygularının sorumluluğunu almaya başlıyor. Yollardaki kasis görevini görüyor maalesef değil evet, mi? Evet, evet. Hmm. Ve burada o zaman eş, karşılıklı bir eş görevinden ziyade sanki annelik görevi ortaya çıktığı Ya da babalık. Babalık görevi de ortaya çıkabiliyor. Burada yine sıkıntılı noktalardan diğeriydi. Enerji düzeyi. Burası da çok önemli. Yani bazı insanlar doğuştan çok enerjik. Çok hareketli yaşamayı seviyorlar. İşte çok farklı ortamlara gireyim, aktiviteler yapayım, çok hareketli, renkli hayatım olsun seviyor. Ama diğer taraftaki kişi eğer bu kadar enerjik değilse, daha sakin bir yapıya sahipse, daha böyle kontrollü, kendi içinde, kendi başına bir hayatı seviyorsa ayak uyduramıyorlar. Çünkü yine enerjisi yüksek olan taraf diğerini, kendine uyum sağlasın diye beklerken uyum sağlayamadığı noktada arada kopuşlar başlıyor. Çünkü ortak paylaşım noktaları kalmıyor. Yani bunlar e, evliliği etkileyen temel kişilik özellikleri, temel karakteristik özellikler. Bu noktalarda önce kişi kendisine bakmalı. Ben bu e, özelliklerde kendimi nerede görüyorum? Eş adayımı bu özelliklerde nerede görüyorum. O zaman bir daha sayalım mı? Kaç madde saydık? Çok, çok önemliydi. Belki kağıt kalemle dinleyenler var, izleyenler var bize ekran başında şu an. Efendim Özge Gökhan Kır diyor ki evlilik kararı alırken Nasıl tanıyacağız karşımızdaki insanın bize uygun olup olmadığını ya da bizim ona uygun olup olmadığımızı? Bir çan eğrisi üzerinden belli başlı bazı karakteristik özellikler saydık efendim. Onları bir daha tekrar edelim. Zaten anlattık. Şöyle bir özet olmuş olsun. Özgüven, Dışa dönük içe dönük dedik. Evet özgüven. Özgüven. Entelektüel düzey. Evet. Zeka düzeyi. Dört. Enerji düzeyi. Beş. Sorumluluk bilinci. Altı. E, yeniliğe açık olup olmaması. 7, e, öfke düzeyi. Evet. duygularda denge evet, şiddet doğru. eğilimi evet, temel 10 nerede temel yani eş karakter en temel 10 karakteristik özellik bunlar ne bu karakteristik özellikler dikkat ettiniz mi hem evet bireysel yanı var ama daha baktığımızda değil mi bir öteki ile olan ilişki üzerinden Özellikler bunlar. Evet. Ee, bu özelliklerin vuku bulduğu şey ne? Bir diğeriyle iletişime geçtiğinizde açığa çıkan ve enerji sağlayan etkenler, özellikler. Aynen. İşte hani nasıl tanıyacağım diyenler için bence muazzam bir cevap oldu bu. Hı hı. Evet. Bunlar bahsettiğiniz gibi evliliği etkileyen özellikler. Mesela bir kişiyi işe alırken farklı yönlerini değerlendiririz. Oradaki kriterler çok farklı olur. Bunlar da evlilikte özellikle dikkat etmemiz gereken noktalar. Şimdi bunun dışında kişilik özellikleri dışında bakılması gereken şey ailedeki sistem demiştik. Ailenin kökeni, taşra kökenli mi, şehir kökenli mi? Yani burada kimseyi ayrımcılık bakış açısıyla bakarak değerlendirmiyoruz. Üstünlük, aşağılık açısından asla değerlendirmiyoruz. Uyum açısından bakıyoruz. Şimdi taşra kökenli bir ailede yetişen bir birey, şehir kökenli bir ailede yetişen bireyle üniversite ortamında tanışıyor genelde. Evet uyum sağlıyorlar kısmi olarak ama aileler bir araya geldiğinde uyum bozuluyor. Çünkü ailelerin birbirine bakışı, o gençlerden beklentisi, onlara taşıdığı duygu, beklenti. Evliliği fikri anlam bile farklılaşabiliyor. Tabii ki. Yani her şey farklı olduğu zaman uyum sağlamak çok güçleşiyor. Burada kişi önce kendi ailesini nerede görüyor? Yine çan eğrisinde bir bakmalı. Hı -hı. Karşı tarafın ailesini nerede görüyor? Bu farklılıklar tolere edilebilir düzeyde mi? Tölere edilemez bir düzeyde mi? Mesela bu konuda çok uç örneklerle karşılaşabiliyorum. Mesela? Bir danışan, İkisi de aynı mesleği yapan genç bir çift, ee, bayanın anne babası akademisyen, Ege tarafında yaşayan bir akademisyen aile, erkeğin anne babası doğu tarafında çiftçilik yapan bir aile. İki ayrı uç, herkesin kendine ait kodları, alışkanlıkları, yaşam şekli, hayattan beklentikleri de farklı tabii değişimdir. ki. Dolayısıyla onların uyum sağlaması tabii ki çok güçtü. Uyum sağlayamadılar, aileler çok büyük çatışmalar yaşadılar. Yani burada o gençlerin üniversite ortamında uyum sağlıyor gibi görünmüş olmaları aslında yanıltıyor onları. Çünkü o kadarı yetmiyor. Bir sonraki aşamada sistemler ve aileler devreye giriyor. Çünkü o aileyle kurduğunuz ilişki yeni bir sisteme girmek. Eşinizin anne babası sizin çocuğunuzun babaannesi anneannesi dedesi olacak. Ay, Kardeşleri e, teyzesi halası amcası olacak. Ve onlar sizin hayatınızın bir parçası olacak. Dolayısıyla ben eşimle evleneyim gerisi beni ilgilendirmez düşüncesi çok yanlış bir düşünce. Hmm. Onlara da hesaba katarak, değerlendirmeye alarak kendinizi ve onları değerlendirdiğinizde törelere edilebilecek bir fark mı var yoksa büyük bir fark mı var? Buraya bakmak gerekiyor. Evet, bu da önemliydi. Evet, sonra dindarlık düzeyi. Burası çok sıkıntılı bir alan. Neden sıkıntılı? Ben de çok video çekiyorum bu dindarlıkla alakalı. Söylemeyeyim şimdi. Buyurun. Niye sıkıntılı? Şimdi dindarlık düzeyini biz bazen yanlış algılıyoruz Hı. sadece ibadet gibi algılıyoruz yani kişinin yaptığı ibadet kendine hacca gittiyse kendine kıldığı namazı kendisine dindarlığın bir parçası burası tamamı değil dindarlığın içinde iman var güzel ahlak var inanç var güzel ahlak tarafını atlıyoruz biz dindarlıkta beş vakit namaz kılıyor tamam mükemmel Müslüman zannediyoruz ama yetmiyor ki güzel ahlak yok. Yalan söylüyor, dolandırıcılık yapıyor, belki gözünü haramdan sakınmıyor, yapmaması gereken yanlış bir takım tutumlara giriyor. Hı -hı. Öyleyse hepsini beraber dindarlık olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Hı -hı. Güzel ahlakı mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. Hı -hı. Ve yine bu noktada… İslam siz... güzel ahlaktır sözünü unutmayalım aynı burada. Aynen bu dindarlık düzeyinde siz kendinizi nerede görüyorsunuz, eş adayınızı nerede görüyorsunuz? Burada sadece şekilsel bir dindarlık varsa, çok hassasiyetler yoksa taraflardan bir tanesinde, diğeri takva üzerine yaşamaya çalışıyorsa iki ayrı uç. Yine uyumsuzluk tabii ki ortaya çıkacak evet, burada. burada. bir de şey de oluyor e, şunu da görebiliyoruz bazen e, çok böyle dindar ve gerçekten aktif dindar. Yani ibadetlerini ritüellerini yerine getiriyor güzel ahlakı da var bütünlemiş yok güzel bir Müslüman örneği. E, evleneceği kişi de e, aktif olarak yani pratikte ibadetleri yok ve diyor ki e, benim diyor kalbim temiz. Hani e, ben ibadetlerimi yapmıyorum ama sana karışmam. Sen istediğin gibi ibadetlerini yapabilirsin diyor. Hmm. Evlendikleri zaman bunlarda da sorun çıkabiliyor zamanlar. Çünkü neden? Belki örtülmek isteyebilecek o kişiye bakalım eşi izin verecek mi? Ya da hacca gitmek, umreye gitmek isteyecek, beraber gitmek isteyecek. Bunlar çok hassas meseleler. Evlendikten sonra nasıl kendini gösterecek bu farklılıklar? Buna bakmak lazım. O tanışma döneminde kaybetmeme korkusuyla tölere ettiğimiz birçok şeyi acaba evlendiğimizde sahiplenebilecek miyiz? Değil mi? Evet. Evet. Burası çok önemli gerçekten. Dindarlık hem sizin bahsettiğiniz noktada sıkıntı çıkartabiliyor hem de çocuk yetiştirirken ya, çok büyük sorun çok önemli. oluyor. Çünkü herkes kendi inandığı şekilde çocuğunu yetiştirmeye arzu ederken e, burada büyük çatışmalar çocuk arada kalıyor. Hı hı. Çocuk yıpranıyor. Herkes kendi tarafına çekmeye çalıştığında çocuk üzerinde bir hasar oluşuyor maalesef. Bir danışanın evlilik görüşmesi yaptığı kişi de e, mesela... Bir çoğunda aksilik çıkıyor ama bir aksilik de olumsuz cevap da buydu. Çünkü beyefendi çocuğunu kendi içinde bulunduğu tarikat okullarında, tarikat eğitim sisteminde büyüteceğini ve buna kendisinin karışmaması gerektiğini söylüyor. Daha ortada çoluk çok çocuk yok, evlilik yok. Direkt reddettim diyor. Böyle bir şey söz konusu değil. O çocuk bizim çocuğumuz ve birlikte onun eğitimine karar vermeliyiz. Ahlak eğitimi bile olsa diye. Evet. Bunlar hep gördüğümüz toplumda gördüğümüz durumlar. evliliği Bazen olumsuz yanıt vermeye de neden olabiliyor? Başka? Evet. Bir de ekonomik durum. Hı. Ekonomik duruma sadece bir para olarak bakmayalım. Çünkü para dışında kişinin yaşamının her alanını etkileyen bir faktör. Herkes ekonomik düzeyine göre giyiniyor. Alışkanlıkları ona göre şekilleniyor. Hı hı. Sosyalleşme tarzı ona göre şekilleniyor. Genel seçimleri ona göre şekilleniyor. Öyleyse ekonomik durum farklılıkları çok aşırı uçlardaysa sizinkiyle eş adayınızın burada uyum sağlamak pratikte zorlaşacak. Çünkü alışkanlıklar şekillendiği için şu ana kadar sizin getirdiğiniz alışkanlıklar birdenbire evlilikte değişemeyeceğine göre burada pratikte bir takım sorunlar yaşayabilirsiniz. Uyumda sorunlar yaşanabilir. <Gülüyor> Ve eğitim düzeyi az önce biraz bahsettik ama eğitim düzeyinde de aşırı uç farklılıklar varsa eğer. Birisi ilkokul mezunu, birisi üniversite. Pratikte böyle görünüyor ama her şeyde akademik beceri ya da başarı eğitim değil aslında. Kişinin kendini yetiştirmiş olması da çok önemli. Yani bazı ilkokul mezunları var ki o kadar kendini geliştirmiş, o kadar bilinçli ve o kadar olgun insanlar ki. Burada eğitim düzeyine sadece akademik olarak bakmayalım. Kişinin kendisini yetiştirme düzeyi olarak da bakalım. Bunların hepsi toplu olarak evlilik hayatını etkileyeceği için üzerinde çok hassas vesihetle durulması gerekiyor ama sadece karşıdaki insanı değerlendirme şeklinde değil önce kendinize bir bakın siz o çan eğrisinin neresindesiniz karşıdaki insan nerede aradaki farklar benzerlikler ne düzeyde ve bu farklar ne kadar tölere edilebilir hı hı. şu da çok önemli yani farklar mutlaka olacak Birbirinin aynısı, tıpkı aynısını zaten bulamayız. Bulsak zaten çok sıkıcı olabilir. Çünkü o farklılıklar da evliliğe heyecan katıyor, zenginlik katıyor. Burada farklılıkların farkında olup, Tolere etme düzeyine bakmak gerekiyor. Ben ne kadarını tolere edebilirim? Ne kadarı sorun çıkartabilir? Buraya bakmak lazım. Evet çok önemli bu. Şimdi aslında bu bahsettiğimiz kriterler biraz sanki görücü usulü evlilik ya da birilerinin tanıştırmasıyla olan evliliklerde daha çok gündeme geliyor değil mi? Ama mesela üniversite sıralarında tanışıp gönül bağı kurup evlilik kararı alan gençlerimiz de var. Aileler devreye girdiği zaman bu sorular soruluyor aileler tarafından. Nereli ailesi, neciler? Kimlerdenler gibi. Ee, tabii bunlar bir şekilde öyle ya da böyle tölere ediliyor. Neden çocuklarımız birbirini görmüş, beğenmiş, sevmiş, e, bize de hayırlı olsun demek düşer diye büyükler tamamını erdirmeye niyetlenebiliyor bu durumda. Şimdi biraz da e, velev ki şu e, Zeynep'in durumuna geleceğiz birazdan değerlendireceğiz ama tanışma aşaması. Bunu görücü usulüyle ya da işte bir üniversite döneminde tanışma yani duygusal bağıyla tanışma var bir de görücü usulü. Tanıştıktan sonra o süreç ne, ne kadar olmalı? Yani bu süreçler hı hı. ve evlilik kararı aldıysa gençler aileler bunu ne zaman bilmeli? O sürece dahil olmalı mı? O sürece dahil olduğunda aileler nasıl etki ediyor? Daha çıkmaza giren durumlarla da karşılaşıyorsunuz malum. Evet. Buyurun. Ee, tanışma süreci ve... Ee, karar aşamasına giden süreç üç basamaklı olarak düşünülebilir. Hı hı. Birinci basamak, görücü usulü tanıştırılma yöntemindeki birinci basamak önce ilk izlenim görüşmesi. İlk izlenimde kişiyi genel hatlarıyla tanıyabiliriz. Size olan tutumu, konuşma şekli, Konuştuğu konular, genel tavrı, duruşu, giyimi, genel bir değerlendirme görüşmesi yapılır burada. Bu değerlendirme görüşmesinde eğer sizde olumlu bir izlenim bıraktıysa bir sonraki aşamaya geçilir. Olumlu bir izlenim bırakmadıysa, çok olumsuzluklar görüldüyse mesela aşırı bir öfke patlaması daha ilk görüşmede, bir aşağılama, bir kendini e, övme, ya tavırları. da çabuk çabuk evlilik olsun diye aceleye evet, getirme, evet. baskı. Aynen ya da ilk görüşmede haddini aşan bir takım tutumlar, ya talize edebilecek tutumlar. Evet yani oradaki tavırları bazıları gerçekten kaçılması gereken tavırlar. Yalan söylüyor olmak, tutarsızlık, şiddet eğilimi, öfke patlaması gösteriyor olması… E, ...haddini aşan bir takım tutumlar sergiliyorsa zaten kaçın orada. Hiç ikinci görüşmeye gerek yok. Ama olumlu bir izlenim bıraktıysa sonra ikinci aşamaya gelebiliriz. Burası biraz daha ayrıntılı görüşme aşaması. Az önce bahsettiğimiz kişilik özelliklerini tanıma aşaması, analiz yapma aşaması burası. Şimdi bu aşamada en az üç görüşme öneriyorum. En az üç daha fazla olabilir. Birkaç saatlik ve yüz yüze görüşme. Şimdi bazı, telefon bazı Telefon değil tam da onu söyleyecektim. Bazı adaylar telefonla görüşüyorlar. Telefonla birbirlerini tanıdıklarını zannediyorlar. Ama yüz yüze geldiklerinde hiç de öyle olmadığını görüyorlar gerçeklerin. Bu yanıltan bir tutum. Hı -hı. Mutlaka yüz yüze ama en az birkaç saatlik ayrıntılı kendinizi anlattığınız, karşıyı tanıyabildiğiniz bir görüşme olmalı. Hı -hı. Şimdi bazı görüşmelerde adaylardan bir tanesi konuşuyor sadece diğeri konuşmuyor. Bu sizde bir şey uyandırmalı. Niye Tabii. böyle? Niye susuyor? Niye susuyor ya da size konuşma fırsatı vermiyor mu? Hmm. Hep mi kendini anlatıyor? Bu Hep mi kendisini övüyor? <gülüyor> evet. Hep mi nasihat veriyor? Hmm. Akıl veriyor. Ders mi vermeye çalışıyor orada? Bunların Burada her dominantlık, biri... narsistik eğilim değil mi? Ee, yönetici, o baskın karakter devreye girebilir. Ötekinde kararsızlık, çekingenlik utangaçlık, özgüven eksikliği hı hı. E, ya da sakladığı bazı şeyler, pot kırma korkusu değil mi? Her şey olabilir. Tabii. İkisi de bize aslında ipuçları veriyor iki durumdan. Evet, veriyor. Onları gerçekten görür, yakalar ve bir kenara koyarsak, hı hı. kefeye koyarsak, değerlendirilecekler aşamasını alırsak. Hı hı. Şimdi burada her şey yolunda gittiği takdirde, analiz yaptınız, kendiniz ve karşıdaki adayın konumlarını belirlediniz, olumlu gidiyor. Üçüncü aşamada artık ailelerin devreye girdiği aşama olmalı. Aileler niye devreye girmeli burada? Birincisi, hem onun ailesini tanımanız açısından önemli, aile ilişkilerini görmek açısından çok önemli. Çünkü kişinin annesiyle olan ilişkisi, babasıyla olan ilişkisi sizinle olan ilişkisini belirleyecek. Orada bir fikir verecek size. Eş adayınız erkekse, annesine karşı tutumu, öfkeli, saygısız, kabaysa aynısını size yapacak. Kardeşine karşı tutumları nasıl? Merhametle, saygıyla, sevgiyle mi onlarla ilişki kuruyor yoksa onlar üzerinde hakimiyet mi kurmaya çalışıyor? Benzerini size yapacak evlendikten sonra. Orada aile ilişkilerini gözlemleyebilmek için onları aile ortamı içinde, kendi sistemi içinde gözlemlemek, bilgi toplamak, analiz etmek lazım. Diğeri ailelerin devreye girmesindeki ikinci amaç da ailenizin onları tanıması, fikir edilmesi, karar aşamasında size yardımcı olmaları açısından önemli. Karar aşamasında yardımcı olması dedi, çektim cımızladım. Yani Kararı aile vermeyecek, evlenecek kişi olan bireyler verecek bu evet kararını hatta hayır kararını da değil mi? Ama aileler de evlatları için gördükleri hatalar, handikaplar, sıkıntılı durumlar varsa bu konulara işaret etmesi, bir daha gözden geçirmesi konusunda teşvik edecekler. Önemli bir noktaydı o yüzden aldım. Aileler ne kadar karar vermeli, ne kadar bu kararı etki etmenin cevabı geldi aslında. Buyurun devam evet, edelim. Aynen bahsettiğiniz şey çok önemli az sonra yine bahsedeceğiz. Burada... Kendi sistemi, doğal ortamı içinde aileler birbirlerini gözlemlemeli. Hı hı. İlişki şekillerine bakmalı. Onların size karşı tutumlarına siz bakmalısınız ve bir fikir edinmelisiniz orada. Şimdi oradaki gözlemlerde şunlara dikkat edilmeli aile ilişkisinde. Anne baba ilişkisi, kardeş ilişkisi. O ailenin eş adayına verdiği rol, hı. aile içindeki rolü çok önemli. Ailenin sistemi çok önemli. Şöyle önemli. Diyelim ki çok otoriter bir aile var karşımızda. Otoriter aile karşısındaki çocuklar genelde itaatkar oluyorlar. Hı hı. Öyleyse eş adayınız itaat eden birisi ise, aile otoriter birisi ise bu sefer evlendikten sonra sınır sorunları yaşanmaya devam edecek. Çünkü oraya itaat edeceğim derken burada sizinle kurduğu ilişki sıkıntıya girecek. Hı hı. Ya da aile aşırı hoşgörülü. Çocuklarını el bebek gül bebek yetiştirmiş, sorumluluk vermemiş, her yaptığını hoş görmüş, öfkesini üstünü kapatmış, Şımartılmış yani. şımartılmışsa aynı şey evlendikten sonra devam edecek. Ya da aile kopuk bir aile ise aralarında sevgi, yakınlık, muhabbet paylaşım yoksa bu kopukluk evlendikten sonra yine devam edecek. Burada ailenin sistemine bakmak derken bunları kastediyorum aslında. Yani otoriter mi, hoş aşırı hoşgörülü bir aile mi, kopuk bir aile mi ya da başarı odaklı bir aile olabiliyor. Hı hı. Başarıya çok önem vermiş. Eş adayınız da çok fazla başarı üzerinden hayatını devam ettiriyor. Çok iş odaklı ve çok hırslı. Öyleyse evlendikten sonra siz ikinci planda kalacaksınız. Onun birinci planda hep iş olacak, başarı kariyer. olacak. Kariyer olacak. Hı hı. Siz ikinci planda kalacaksınız. Ve bunların her biri mutlaka üzerinde hassasiyetle düşünülmesi gereken noktalar, göz ardı edilmemesi evet, gereken Evet bir koyarak bu, bu çok güzel bir örnekti. Hatta böyle bir aile yapısı varsa başarı odaklı gelin adayları için bak sen de yüksek lisans yapacaksın, doktorunu yapacaksın. İşte bizim gelinlerimiz de oğullarımıza yakışması için onlar da öyle hemen evlendim çocuk yapayım eve böyle. Yok öyle değil diyen kayınvalideleri, kayınpederleri de görebiliyoruz. Bunlar da danışanlarımda çok rastladım. Yani kayınvalide, kayınpeder kızın kariyer hayatını çizebiliyor. Evet. Ne yapıp ne edeceğini. Tabii. Çünkü çocuğunda uyguladığı başarı odağına aynı şekilde gelinine ya da damadına da olabilir değil mi? E, baskıyla uygulamaya çalışıyor. Evet. Çok önemli ahire sistemlerinden uzaklaşmamak işte. Yani e, bazı şeylerimizi gözümüz böyle kapalı gitmemek değil mi? Bir perde inmesin, o perde kalksın daha sağlıklı analiz edelim diye. Peki diğer soruya geçeceğim. Biz görücü usulüyle görüşürken ikinci planda o aile ne zaman girdi dedik ama bir de tanışarak aileli e, akra, akraba değil arkadaşların aracılığıyla işte falan bir arkadaşının kuzeni oluyor başka bir şekilde bir şekilde tanıştırılıyor e, ve e, bir gönül bağı başlıyor ve evli karar alıyorlar. tabii belki bir iki yıl görüşüyorlar bunlar ve sonra aileler devreye giriyor aslında sağlıklı olan ne olmalı burada yani tabi ki burada başka bir şey var sonuçta yani görücü usulü değil. Ee, handikapları daha fazla duygusal yöne ağır olduğu için aileler tabii iki yıl sonra sen zaten anlaşmışsın bir yüzük kalmış kızım gidip takalım bari diyebiliyorlar. Bu durumda neler gözden kaçıyor? Özellikle öbürü daha de handikaplı değil mi? Evet evet yani burada gözden kaçan aslında aileyi tanımadan o kişiyle gönül bağı kurduğunuzda dönüşü zor bir yola girmiş oluyorsunuz. Aileyi tanıdıktan sonra uyum sağlayamayacağınızı anlıyorsunuz belki ama gönül bağı kurduğumuz için artık orada dönüş gerçekten zor gibi görünmeye başlıyor. Ee, bu durumla da çok karşılaşıyorum. Yani 4 yıl boyunca biz üniversitede birbirimizi tanıdık diyorlar. Artık daha fazla bu süreyi geçirmeye gerek yok hemen evlenebiliriz. Ama 4 yıl boyunca siz o kişiyi sadece okul ortamında gördünüz. <gülüyor> kendi sosyal çevresi içinde, ailesinin ilişkileri içerisinde, ailesinin sistemi içerisinde görmediniz. Öyleyse sadece okul ortamında gördüğünüz ya da sadece iş ortamında gördüğünüz bir kişiyle evlilik kararına gitmemek lazım. O süreci ilerletmeden, daha yolun başındayken ailesinde tanımaya başlayarak yani o ikinci aşamadaki analizler yapıldıktan sonra Uygun olduğuna karar verdikten sonra ailesinin tanıma aşamasına da geçmek lazım. Daha üniversitede bile olsanız iş hayatında tanıdığınız bir insan bile olsa ailesiyle bütünlüklü olarak değerlendirmeye özen göstermek gerekiyor burada. Burada şunu söyleyeceğim. Üniversite aşamasında olan ya da yeni bitirmiş KPSS'ye hazırlanan genç hanımefendiler ve beyefendiler şimdi ailelerimize söylersek çok büyük sorun olur bizi görüştürmezler. İşte korkularımız tamam mı kaygılarımız kaybedeceğimiz zamanlar ve anlar imkanlar yüzünden belki de kötü bir evliliğe gidecek aslında doğru bir ilişki değil bunu bile göremiyoruz. Tabii bir kısmı da tabi işin kader boyutu da vardır evlilikte akli boyutu bu. Bir de kader boyutu var ama nedir kadere giderken önce akli boyutundan geçmek bizim kul olarak vazifemizdir. Aksi halde Allah bize neden ön korteksi vermiş olsun değil mi? Düşünelim muhakeme yeteneğimizi niye geliştirelim işte bu yüzden. Peki Zeynep'in durumunu değerlendirsek mi artık hı hı. ne dersiniz? Olur. Ee, çünkü zamanım niye daralıyor? 23 dakikam kalmış yayının bitmesine. Evet, Hocam mı? kağıdınız evet. bende hemen aldım. Ee, şimdi efendim buyurun. Ee, şu an adım adım insan Instagram hesaplarına yazmaya başlarsanız lütfen biz de cevaplayalım. Evlilik kararı alırken ailesi veya evleneceği kişi arasında kalanlar. Ekran başındaysanız yazın. Acaba nasıl bir yol çizilebilir? Nasıl orta yol bulunabilir? Bunlar konusunda sizlere rehberlik etmeye gayret edeceğiz. Sevgili Özge Gökhan Kır'la birlikte. Peki Zeynep Zeynep programın girişinde bir öyküsü vardı. Bu arada öyküyü merak edenler, yeni ekran başına geçenler bizim sosyal medya hesaplarımızda bizler efendim IGTV yani Instagram TV'ye öykünün başından sonuna anlatıyoruz ve orada da yayınlıyoruz aynı şekilde ekranda olduğu gibi. Oraya göz atabilirler yayından sonra diye hatırlatmamı yaptıktan sonra Zeynep Hanım birçok kez görüşmeler yapmış ama Zeynep Hanım'ın evlilik fobisi yok. Evlilik korkusu da yok. Şu korkusu var onun söylemine göre. Ben gönlümün dilediği, ısındığı, fiziksel olarak çekim hissettiğim kişiyle mi evlenmeliyim? Yoksa bu çekim, bu duygusal bağ olmadan ama mantıklı geliyor, aklıma da yatıyor annemin, babamın önerdiği, filancanın görücü usulüyle tanıştırıldığım kişiyle mi evlenmeliyim? Buradaki korku ne? Sevdiğim birisiyle evlenirsem ve mutsuz olursam ailem bana diyecek ki biz sana demiştik bu adamdan sana koca olmaz, biz sana demiştik bu kadından sana hanım olmaz diye. Bir suçlamayla karşılaşırsam ne yaparım? İkinci korku ise ailesinin söylediği mantığına yattı diye mantık evliliği yaptı ve duygusal hiçbir iz yok bu evlilikte. Ve bunda nasıl bir ömür geçecek? Nasıl ben bu adama ya da kadına karım ya da kocam diyebileceğim içim ısınmadan böyle evlilik geçer mi diye hiçbir karar alamıyor. Şimdi bu karar alamayan ve yaşı gerçekten 28, 30, 35, 38, 40'lara kadar varan bekar beyefendimiz ve hanımefendilerimiz var. Şu anlattıklarım dahilinde yine size bırakıyorum. Zeynep nezdinde Zeynepler, Ayşeler, Aliler, Osmanlar hepsi için geçerli bir değerlendirme sizden bekliyoruz. Buyurun. Evet. Burada mantık ve duyguların çatışması yaşanıyor birçok gençte ve Zeynep Hanım'da. Hı hı. Ailemin istediği. Mantığıma uyan tüm koşulları şartları uygun ama sevmediğim kişiyle mi evlenmeliyim yoksa sevdiğim mantığıma uymayan kişiyle mi evlenmeliyim sorusu. Hı hı. Burayı şöyle özetleyebiliriz aslında mantığınıza uyan kişiyi sevmeye çalışın. Çok güzel. Sevdiğiniz kişiyi mantığınıza uydurmaya çalışmayın. Uymaz süreçte sıkıntı çıkar. Çok e, eski bir şeyi hatırlattınız bana yaşlı bir komşumuz vardı. Burayı uyduramazsın da burayı uydurabilirsin diye kalbini işaret ederdi. Evet. Yani aklını uydurduğun olmalı. Kalbi sonra uyarsın. Burası uyuyorsa burası da uyar. Evet. Ama burası uyduğunda şurası uymuyorsa sıkıntı derdi. Çünkü sevgi bana? birdenbire kişiyi tanımadan oluşacak bir duygu değil. Kişiyi tanıdıkça seversiniz. Sevebilmek için de fırsat vermek gerekir tanıyabilmek adına. Kişide neyi severiz? Biz bir takım özelliklerini severiz. Tutumunu, davranışını, çalışkanlığını, evet. size karşı yaklaşımını, saygısını, ilgisini bir takım özelliklerinden dolayı sevilir insanlar. Ve o özellikler muhafaza edildiği takdirde yani sevgiyi oluşturan kaynaklar devam ettiği sürece sevgi devam eder. Ama sevgiyi oluşturan kaynaklar devam etmediğinde sevgi biter. E, o nedenle önce mantığınıza uyan kişiyi sevmeye çalışın. Hı hı. Sevemiyorsanız eğer onun hiçbir değeri ve kıymeti yoktur. Çünkü sevmediğiniz bir kişiyle evlenmek sizi ilerleyen süreçte daha büyük sıkıntılara götürecek. Mutsuzluğa götürecek, çatışmalı bir aile ortamı ve mutsuz çocukların yetiştirilmesine kadar gidebilecek. O yüzden ailenizin uygun gördüğü kişiyi sevebiliyorsanız eğer tamam deyin ama sevemediğiniz bir kişiyle asla evlenmemek gerekiyor. Burada bir de aşktan da bahsetmek istiyorum kısaca. Aşk ve sevgiyi çok karıştırıyoruz toplum olarak. Aşk dediğimiz şey, Mehmet Sungur hocamın dediği bir söz vardır. Aşk bir görme kusurudur. Neden görme kusuru? Çünkü aşık olduğunuz kişi de sadece güzel özellikleri görürsünüz. Ya da hayalinizdeki birtakım özellikleri ona atfeder ve yüklersiniz. Onu gerçek haliyle görmediğiniz için, eksilerini göremediğiniz için çok kutsallaştırırsınız. Ve bir süre sonra aşkın etkisi geçmeye başlar, ortalama iki yıldır. Geçmeye başlayınca siz gerçeklerle karşı karşıya kalırsınız ve çok farklı bir ilişki içinde bulabilirsiniz kendinizi. O nedenle bizim istediğimiz aşk değil sevgi, daha e, sağlam temeller üzerine oturan çünkü sevgi duyguluyor. Olumsuz özelliklerine rağmen o insanla yaşama isteği ve arzusu biliyorum, biraz inatçı ama seviyorum. Bu çok... E, Güzel bir şey bence, güzel bir öngör, e, içgörü. Neden? Farkında o insanın inatçı olduğunun hı. ama onu seviyor. Yani şu değil, yok ya inatçı değil o öyle yapıyor arada demesi perdelemesidir. Hı hı. E, o yüzden biz olumsuz özelliklerine rağmen eğrisiyle doğrusuyla, hatasıyla, sevabıyla, günahıyla dediğimiz meselede onu bağrımıza basabiliyorsak sevdiğimiz insandır o değil mi? Evet, Burada önemli yok. nokta burası. Evet yani aşk ve sevgiyi karıştırmayalım hı hı. bir de bağımlılığı karıştırmayalım. Burada aşkı ben libidosal görüyorum. Daha çok bedensel çekim gibi. Tabii. Onun da bir ömrü var çünkü değil mi? Tabii ki. Çünkü tanımadan aşık oluyorsunuz. Tanımadığınız Hı -hı. bir kişinin neyini görmüş oluyorsunuz? Fiziksel özelliklerini Hı -hı. ve buna karşı bir duygu geliştiriyorsunuz. Hı -hı. Ama sevgi daha farklı. Bir de bağımlılık var. Sevgiyle karıştırılan. Evet. Şimdi bazı ilişkiler var. Daha evlenmeden, daha flört aşamasında şiddet var o ilişkide. Bir takım yanlış tutumlar var, haddini aşan bir takım tavırlar var. Ve diyorlar ki o kadar çok seviyorum ki ben bunları gördüğüm halde çok sevdiğim için ayrılamıyorum. O sevgi değil, o bağımlılık. Çünkü biz insanın özelliklerine göre seviyoruz. O özellikler, güzel özellikler olduğu için seviyoruz. Ve olumsuz özellikler varsa ve hala sevdiğinizi düşünüyorsanız bu sevgi değil. Bağımlılık, siz ona karşı bir bağımlı olmuşsunuz evet. artık. Burada o kişiyi şunu sorsak ne cevap verir acaba? Peki senin çok yakın arkadaşın? Diyelim ki bu kişi yani daha evlenmeden önce nişanlısı olabilir ya da sözcüsü ya da görüştüğü kişi olabilir. Tokat yiyor. Kıskanç yani ciddi anlamda fiziksel şiddet uyguluyor. E, bu evlendiği zaman daha büyük şiddetin habercisi zaten. E, ardından devam ediyor. Ben seviyorum diyor. Şimdi bu kişiye desek ki Ayşe sana tokat atıyor eğer görüşmenizde. Onun arkadaşlığını sürdürür müsün desem? Sürdürmez. Evet. Peki bu kişiyle neden sürdürüyorsun? Sevgi nasıl bir sevgi değil mi? Burada belki e, içgörü kazandırmak zordur ama bağımlılıklarda gözleri perde indiği için e, patolojik bir durum aslında bu değil mi? Mutlaka yardım alınması gereken Hı -hı. bir durum yani kişinin kendi kendine fark etmesi ve bunun üstesinden gelmesi hiç kolay değil. Evet. Son noktaya geldiğinde artık şiddetin boyutu çok arttığında fark edebiliyor bir şeylerin ters gittiğini. Hı -hı. Şimdi tekrar dönecek olursak Semre, e, Zeynep Hanım konusuna Zeynep Hanım burada 3 yıl boyunca görüşmeler yapmış. Ailesinin uygun gördüğü kişiler var ama onları sevemediğini düşünüyor. Zeynep Hanım'ın beklentisi kendini çok cezbedecek, kalbini titreçecek bir eş adayı bulabilmek. Yani buradaki beklenti aslında gerçekçi değil. Çünkü aşk bekliyor sanki. Aşık olabilmeyi bekliyor. Ve aşk bekleyen e, e, evlilik adayları sürecin çok doğal bir şekilde ilerlemesini bekler. Tanıştırılmaya karşıdır. Hı hı. Görücü usulüne karşıdır. Kendiliğinden bir çekim oluşsun, aşık olayım, onu çok fazla beğeneyim ve evleneyim diye beklerler. Bu da çok mümkün olmadığı için evlenmek onlara çok zor olur. Yıllar geçer bunu beklerken. Ya da bazıları çok mükemmeli arar, hayalindeki mükemmeli ararlar, bulamadıkları için evlenemezler. Hı hı. Bazıları çok kararsızdır, her konuda kararsızlık yaşarlar. Orada Bu da, da bir obsesiflik e, özelliğidir. Duygularını dinleyemezler, hep mantık çerçevesinde giderler ve duygu eksik olduğu için karar veremezler. Hepsinin dengesi burada gerekiyor. O yüzden Zeynep Hanım'a baktığımızda mantık çerçevesinde ilerleyip duyguyu da eklemeye ihtiyacı var. Sadece duygu olmaz, sadece mantık ailesinin istediği de olmaz. Mantığına uyan kişiyi sevmeye çalışmak gerekiyor. Evet. Şunu da açıklayalım. Önemli bir nokta bence şu an anneler babalar yani kayınpeder kayınvalide adayları. Ee, gelen adaylarda özellikle kızlar genç hanımefendiler bunu yaşıyor. Ee, evlenecek kişi evlendirecekleri zaman kızlarını başka bir memlekete gidiyorlarsa. Bakın ben polis olduğu için asker olduğu için kızını vermek istemeyen aileler biliyorum. Kızı ve karşı taraf. Ciddi anlamda bir uyum yakalamış, evlenecekler, hayırlı bir iş ee, ama işte tehlikeli bir görevi var. İşte gidecek şehir şehir gezecek, bir kızımızın düzeni rahat olmayacak gibi. Bu noktada gençler ailelerine ne kadar e, dur diyebilmeliler, nerede onları dinlemeli, neyi göz ardı etmeliler. Ama tabii ki bu da isyan etmeden, karşı gelmeden. Neden? Çünkü anne babaya saygıda kusur etmeden, dinimizin emri de bu. Ama bu demek değil ki benim bütün vesayetim sende. De değil, evlat olsam bile. de. Evet. Bu noktayı bir ayrıntılı anasalım. Burada karar aşamasında ailenin fikrini almak. Onlarla istişare etmek, onların gözlemlerini değerlendirmek çok önemli. Çünkü aile biraz daha yaş almış insanlar olduğu için görüş açıları daha geniş. Gençlerin göremediği noktaları daha yaş almış kişiler görebiliyor. Görüş açısı daha genişlediği için deneyimlerden dolayı ama bazen de onlarda da önyargı olabiliyor. Yani Ben filan kişilere kız vermem, hmm. seni filan yere göndermem şeklinde önyargılar olabiliyor. Böyle ön yargılı durumlarda beraber yine istişare etmek gerekiyor. Ön yargıların arkasındaki diğer faktörleri açmak gerekiyor. Neden? Yani orada anne babanın kaygılarını biraz daha ayrıntılı konuştuğunuzda belki de kaygılarının yersiz olduğunu anlayacaklar. Ne zaman? Süreçte, tanıma sürecinde. Orada şans verdiğinizde Bazen anne babalar kaygılarının yersiz olduğunu görüyorlar. Aslında çok uyum yakalandığını görüyorlar. İyi niyetlilerse zaten. İyi niyetlilerse ya da tam tersi bazen de evlenecek kişiler anne babalarının kaygılarında haklı olduğunu görüyorlar. Kendileri vazgeçebiliyor Evet yani burada aceleye getirmeden en az 6 ay civarında bir tanışma süreciyle Karşılıklı gözlemle, istişareyle, diyalogla birbirini tanımaya biraz daha özen gösterdiğinizde o süreç daha kolay atlatılabiliyor. Hı hı. Ama burada önemli olan evlenecek kişiye bu sorumluluğu vermek. Bu sorumluluk, karar verme sorumluluğu evlenecek kişiye ait. Hı hı. Ama aile mutlaka kararın bir parçası olmalı. İstişarede mutlaka onların fikirleri alınmalı. Aile dışında yakın arkadaş... Diğer akrabalar da mümkünse onların da gözlemleri ve düşünceleri alınmalı. Çünkü herkesin aynı fikirde olduğu bir durum varsa oraya dikkat etmek lazım. Hı. Olumluysa evet güzel gerçekten Hı. uyum yakalandı. Ama 10 kişiden 9'u bak bu öfkeli bir adamdır sağa solu belli olmaz. Yani bu vukuatı çok fazla diyorsa ay yok ben onu seviyorum diye gitmek de çok da makul ve mantıklı değil aslında. Kesinlikle değil orada bir durup düşünmek. Biraz daha o nokta üzerinde tanımaya çalışmak, gözlemlemek sizi de doğru yere götürecektir. Evet. Ama mutlaka diğer insanların fikirleri, istişare mekanizmasını kullanmaya ihtiyaç var. Evet. Böyle önemli bir konuda. Ee, şimdi sosyal medyadan soruları geçeceğim ama buna geçmeden önce şunu söylemeyi çok istiyorum. Bu konu gelince çok sabırsızlıkla bekledim bunları söylemek için. Şunu söyleyeceğim efendim biliyorsunuz bizim tabii ki yayınlarımızı izleyen bir yaş skalası var ve onlar genelde anne kayınvalide adaylarına da yakın. Şimdi varsa beyefendiler ve hanımefendiler çocukları evlilik yaşına gelmiş şunları yapmamız onların hakkına girmemiz kul hakkına yani girmemiz her şeyden önce evlat hakkını geçiyorum kul hakkına girmemiz. Evlendirmemek adına çeşitli bahaneler mantık dışı gerçekçi olmayan bahaneler sunmak bir pul hakkına girer. Zira evlenip giderse kredi çekmiştik bankadan. Şimdi evlenecek kocasıyla mı o parayı yiyecek? Biz bunu okuttuk diyor diye ya da araba aldık şöyle borca girdik oğlumuz kızımız evlenirse maddi olarak biz kayıp yaşarız diye o kişinin ömründen veya gönlünden çaldığınızda kul hakkına girersiniz ee, bunu söylemiş olayım bir diğer mesele de yine ev işlerini kim yapacak kızım giderse kayınvalidesine mi hizmet edecek diye kendi kızını gerçekten çok da uygun adaylar olduğu halde evlendirmek istemeyen annelere annelik vasfınızı birden bir daha gözden geçirin diye Nacizane tavsiye ediyorum efendim diyorum ve sizden gelen sorular adım adım insandan bakalım neler yazmışsınız evlilik sürecinde. Elif Hanım yazmış yorum olarak demiş ki Özge Hocam ilk izlenimde kişi kendini saklıyorsa samimi değilse bunu nasıl anlayabiliriz? Biraz acele edeceğiz 10 dakika hocam. Hı hı. İlk izlenimde her şeyi doğru şekilde ortaya koymak zaten mümkün değildir. Ona biraz daha şans verdiğinizde, kendi doğal ortamlarında gözlemlediğinizde açık verecektir, Kendini daha rahat ortaya koyacaktır. O nedenle tek bir görüşmeyle hemen karara varmamak, biraz zamana yaymak, birkaç görüşme daha yapmakla doğru karara varabilirsiniz. Evet. Pekala diğer soruya geçeceğim. Demiş ki bir izleyenimiz çok yakınım arkadaşının tanıştırdığı biriyle evlenmek istedi ama ailesi de dahil çevresi hep olumsuz baktığı için sürekli öğüt verdiler. Ama dinlemedi evlendi. Şu an mutsuz ama kaderimde varmış diyor. Burada kaderin faktörü nedir? İs evet ismini zaten söylemedim. İsminizi söylemeyin diye böyle kalıyorum benim uyardığınızda. Önce baştan söyleyin. isimsiz okuyun diye. Sonra yazın diyeyim. İsmi okumamıştım. Evet kader noktası. Yani demek ki yanlış karar verdi ve kaderim bu dedi. O zaman Allah bize niye akıl verdi, niye muhakeme yeteneğini verdi, niye bunları değerlendirebilme becerisi verdi. Yani eş e, tamamen kaderse, alnımızda yazılan bir şeyse bizim burada herhangi bir yetkimiz, bir değerlendirme şansımız yok. Uyum sağladığımız bir durum gibi görülüyor ama gerçeklerin öyle olmadığını düşünüyoruz. Çünkü Allah akıl verdiyse sizin bir takım şeyleri seçme hakkınız var Hı -hı. Siz seçtiyseniz eğer burada evet benim hatalarım vardı, ailemi dinlemedim, yanlış yaptım diyebilme durumunu, durumu biraz olgunluk aslında, olgunluk gösterebilme durumu. Burada Hı -hı. hatanızı artık faturasını ödüyorsunuz zaten. Bu seçimle Seçim, bu evet. bir sizin seçiminizmiş aslında. Pekala bir diğer soru şu, merhabalar Tuba Hanım çok güzel bir program demiş. Ablam ailemin rızasını almadan evlendi, hiç haberi, haber yok şu an haber alamıyorlarmış. Annem sürekli mutsuz ben ne yapabilirim diyen bir kız kardeş yazmış. Yani anne mutsuz şu an bağlantı tamamen kopmuş evet. durumda. Belki yeniden bir bağlantı sağlamaya çalışmak. Anneden bağımsız olarak kardeşle bağlantı kurmaya çalışmak. Onun durumunu öğrenmek. Belki mutlu. Evet ailenin istemediği bir evlilik yaptı ama belki mutlu. Ve genelde aileler istemedikleri bir evlilik sonrasında çocuklarının mutlu olduğunu gördüğünde... Adım atıyorlar, yeniden birleşiyorlar, yeniden bir araya geliyorlar, uyum sağlıyorlar. Burada eğer böyle bir adım atma şansı varsa izleyicimizin bir bağlantı kurmaya çalışsın, bir durumunu anlamaya suçlamadan çalışsın. Ama. Tabii ki suçlamadan, tamamen empati kurarak, onu da anlamaya çalışarak burada bir köprü görevi görmeye çalışabilir. Peki ya şu soruyu da okumak istiyorum. Demiş ki bir diğer izleyenimiz, arkadaşımın tanıştığı... Beyefendi ibadet sorumluluğunu yerine getiren biri fakat ailesi ibadet sorumluluğunu yerine getirmiyor. Arkadaşım, Arkadaşımın ailesi ise bunu sorun edip arkadaşımıza karşı çıkıyor. Sizce nasıl bir yol izlemeli? Çok düşünceli bir arkadaşsınız. <gülüyor> Böyle kendiniz için gibi hissettim ama isim vermedim kızmayın bana. Evet ne olacak yani ailelere de mi bakmalıyız dini sorumluluk gereği? Kayınvalide kayınpeder namaz kılmıyor ya da oruç hmm. tutmuyor ama evlendiği kişi ibadetli. Bu noktada evlilik kararı nasıl etkiler? Burada ailelerle eş adayınızın ilişkisine bakın. Yani çok etkileyeceklerse. Müdahale olacaklarsa, sınırsal bir takım sorunlar yaşanacaksa, evet size müdahale edip biraz ortalığı karıştırabilirler. Hı hı. Kendi inançları doğrultusunda sizi yönlendirmeye çalışabilirler ama eğer burada bir sınır sorunu yoksa, herkes kendi halinde, kendi inancında yaşıyor ve saygı çerçevesinde devam ediyorlarsa bu sorun oluşturmayabilir. Yani burada ailenin yapısı, ailenin çocuklarıyla olan ilişkisine bakarak karar verilebilir. Hı hı. Pekala şöyle bir 6 dakikalaya ne kadar sığdırabilirim bilmiyorum. Bir soru gelmiş isimsiz okuyacağım bunları çünkü özel sorular. Merhaba ben evliyim demiş. Eşim yüksek lisans bitirmiş ben açık öğretim ilahiyat okuyorum ve de devam ettirmek istiyorum. Bu benim kararım fakat eşimin acaba benimle evlendiğine pişman mıdır? Acaba benim de yüksek eğitimli biri olmamı ister miydi diye hep düşünüyorum. Belki eşler hani burada biz eğitimin... Dikkat ettik ya Hı -hı. eğitim düzeyinin de biraz yakın olması gibi. Hı -hı. Bu izleyimiz evlenmiş ama hala acaba doğru evlilik mi yaptığını konusunda şüpheleri var eşi için yani kocası. Evet aslında burada bir akıl okuma var. Eşim bu durumu sorunu olarak görüyor mu, görmüyor hı hı. mu? Yani gördüğü noktasında bir kanı oluşmuş sanki bu durumu önemsediğine göre. Bunu konuşabilir eşiyle izleyicimiz? Konuşabilir. Konuşabilir, hı hı. kaygılarını dile getirebilir, durumu ortaya koyarak duygularını ifade edebilir ve bunun cevabını eşinden alabilir. Evet. Çünkü konuşmadığı bizde takdirde de değil cevap. bizde de tabii ki değil, bilemeyiz, akıl okuyarak doğru yere varamayız. Hı hı. Burada kendini açıkça ifade ederek karşılıklı konuşmayla, aydınlatabilir buradaki soruyu. Bakın 40 e, ne derler ya? 40 el mi derler? 7 dağ mı derler? Arkasında olan kişilere bu kaygınızı anlatıyorsunuz, yazıyorsunuz ekranlardan. Yanı başınızda birlikte uyuduğunuz ve birlikte uyandığınız kocanıza bu derdinizi açmalısınız. Çünkü o sizin can yoldaşınız. Bize yazdığınıza göre onunla da konuşabilirsiniz diye düşünüyorum. Ve diğer soruya geçiyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum demiş bir izleyerimiz. 7 senedir beklediğim insanla ailem arasında kaldım. Ailem seçim yapmamı istiyor. Ben vazgeçmeyi deniyorum onu da yapamıyorum. Bu konuyu da ele bir alsanız demiş izleyenimiz. Yani çok ayrıntı yok burada. 7 şey yıllık bir ilişki Aile var. neden seçim yaptırıyor? Istemiyor. Evet aile niye istemiyor? Burayı bir değerlendirmek lazım. Bu kişi gerçekten 7 yıldır sizin e, sevdiğiniz bir insan mı yoksa bağımlı olduğunuz bir ilişki mi? Onsuz bir hayatı düşünebiliyor musunuz, düşünemiyor musunuz? Eğer düşünemiyorsanız siz bağımlı olduğunuz demektir. Hı hı. Burası zaten çok patolojik bir durum. Onu bütün sorunlarına rağmen göz ardı ederek seviyorsunuz gibi bir durum ortaya çıkıyor. Burada belki bir uzman yardımı almakta fayda olabilir. Evet pekala bir soru var okuyacağım. Hocam demiş benim üniversitede tanıştığım çok güvendiğim ailemle de konuşan tanışan bir arkadaşım oldu. Ailesi Sivaslı olduğum için beni istemediler bunu yazan bir kız. Hı hı. Benden ayrıldı aile istemediği için demiş. Abisinin eşi de Sivaslı ve maddi problemler yaşamışlar. Ayrılalı iki ay oldu ben hala üzüntü içerisindeyim fakat arkadaşım o evlilik aşamasına gittiği arkadaşı yeni birini buldu ve onunla birlikte ben ne yapmalıyım diyen ve bir aşk acısı çektiğini söyleyen bir hanımefendi yazmış. Ne evet, söylüyorsun? Evet aile sivasla olduğu için sizi istemedi ve siz ayrıldınız. Burada ailesine sınır koyamayan bir eş adayı söz konusu. Ailesine sınır koyamadığı için, ailesini dinlediği için ilişkisine son vermiş. Öyleyse zaten siz evlenseniz bile evlendikten sonra başkasında sorunları yaşanabilirdi bu ilişkide. Yani evlilik e, kararına sizi götüren faktörleri bilmiyoruz. Gerçekten uyumlu muydu diğer özellikler bilmiyoruz ama sadece Sivaslı olmaktan, memleketten dolayı istenmiyor olmakta büyük bir soru işareti. Orada patolojik bir aile yapısı olabilir Kesinlikle. arka tarafta. Ya da eş adayınızla ailesi arasındaki ilişki sıkıntılı bir ilişki zaten bu noktadan dolayı biten bir ilişki olduğu için zaten sıkıntılı görünüyor. Yani belki de büyük bir hatadan döndünüz evet. bu vesileyle böyle bakabiliriz. Evet. Şimdi toparlayacağız bir mesaj ben bu arada mesajlardayım. Nişanlılık döneminde anlaşamayan insanlara baskı yaparak evlendirmek isteyen aileleri de seslenirseniz sevinirim demiş bir beyefendi. Ben zaten bunu sosyal medyamda yapıyorum ama burada da şunu söyleyebiliriz hocamdan da destek alarak. Nişanlılık nedir efendim? Evlilik için birinci adım değil, evlilik kararına götüren bir adımdır. Bunu bir anlayalım. O yüzden şu nişanlılık döneminde nikahlamak, bunu zaten bizim Diyanet İşleri Başkanlığımız da Onaylamıyor. Yani nişanlık dönemi daha evlilik yok ortada bir karar aşaması var ama görüşecekler diye nikah kıyılabiliyor. Bu da zaten yasak ve yasal değil biliyorsunuz yapılmıyor böyle bir şey. Ama başka yollarla bunun yolunu bulanlar e artık siz nikahlandınız şimdi dönülür mü nasıl anlaşamıyorum dersin diye el alem ne der diye tamam mı insanların hayatlarını bir Hapishaneye sokabiliyoruz. Bu da bir vebaldir kul hakkıdır. Şu nişanlık dönemi hakkında belki bir toparlayalım mı? Bir dakikadan sürem kaldı. Bir toparlayalım ve programı kapatmış olalım. Çok güzel bir yayın benim için ama son cümlelerinizi alalım. Bu nişanlık dönemini belki değinebilirsiniz. Evet, nişanlık dönemi hala tanışma sürecinin devam ettiği bir dönem. Yani artık kararın kesin olarak verildiği ve evlilik hazırlıklarının yapıldığı bir dönem değil sadece. Siz hala Ailelerle beraber birbirinizi tanımaya devam ediyorsunuz. Ve çoğunlukla nişan sürecinden sonra aileler birbirini daha ayrıntılı tanımaya başlarlar. Daha yakın görüşmeler başlar. Hala sizin dönme şansınız vardır. Hala evlenmediniz ama orada siz nikah kıyarsanız dönmesi artık çok zor bir yol olacak. Bir takım sorunlar yaşandığı halde dönemeyecek gibi hissedebileceksiniz. O yüzden nişanlılıkta nikah olmamalı. Ve nişanlılık sürecinin hala bir tanışma süreci olduğunu, hala birbirini tanıma süreci olduğunu vazgeçme, göz ardı eh, etmemek. Ve vazgeçme ruhsatının verildiği Tabii bir süreçtir Tabii değil ki. mi Meğer... Akla yatmayan sıkıntılı Hı -hı. şeyler varsa. Evet aynen yani burada hala dönme şansınız var o yüzden bu bir karar aşaması hala karar aşaması. Hı -hı. Bunlar önemliydi. Hı -hı. E, o baskılara maruz kalıp da evlenenler e, aslında biz nişanlıyken çok büyük sorunlar yaşadık. Ben hep bunu duyuyorum. Hı -hı. Evlilik patolojik olarak bir sorunla gelenlerde, de nişanlık döneminde nasıl, alırız, nasıl tanıştınız dediğimizde çok sorunluydu hep. Ama işte dönemedik niye el alem ne der diye. Peki el alem gelip şimdi. Yavrum, kızım, oğlum senin bir sıkıntın var mı? Anlaşabiliyor musunuz? Yapabileceğimiz bir şey var mı? Yok bakın. Dikkat edin toplumsal olarak bakın bu sosyolojik yapıyı iyi okuyun. Düğününüzde herkes gelir. Altın alan gelir, hediyesini alan gelir, pastaları yemeye gelen herkes gelir. Sizi tebrik eder. Boşanma süreçlerinde ya da kavga süreçlerinizde kapınızda hiç kimse olmaz. Siz kendi derdinizle baş başa kalırsınız. O yüzden şu el alemi bir kenara koyup siz rehber olarak kendinize Kur'an'ı, aklı, Değil mi? Efendimizin sünnetini koyacaksınız ve tabii ki uzmanlardan destek almayı ihmal etmeyeceksiniz diye notumuzu iletmiş olalım. Evet. Bence müthiş bir programdı. Benim için çok kıymetli oldu Özge Hocam. Teşekkür ederim. Ee, teşekkür ediyorum katkılarınızla ötürü. Rica ederim. İnşallah e, nice güzel evliliklerin tohumuna böyle biz de vesile oluruz. İnşallah. yeni hocam. İnşallah. Evet bugün de bize ailen sürenin sonuna geldik. Evlilik kararında ailenin etkisinden bahsederken çok şeyi de bahsettik değil mi? İnşallah faydalı olmuşuzdur diyerek huzurlarınızdan ayrılıyorum. Sizlere yine en emin olan Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.